Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, Bu ümmetin son zamanlarında yere batma, olma ve taşlanma olacaktır. Yani mes olmadan kasıt, şekil değiştirme. Yere batma, olma ve taşlanma olacaktır. Ümmüne Aişe diyor ki, ben de Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu işitince dedim ki, Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Bizim içimizde salih insanlar olduğu halde biz helak olur muyuz? Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem: "Naam." Yani evet. İza zahara khabais, Yani evet, kötülükler ortaya çıkınca. Yani Ümmüne Ayşe diyor ki, bizim içimizde salih insanlar olduğu halde helak olur muyuz? Allahue ve sellem. Evet, kötülükler ortaya çıkınca. Ne demek kötülükler ortaya çıkınca? Yani kötülükler açıktan yapılınca. İbri Mesud radıyallahu anhu Resulullah'a (s.a.v.) şöyle dediğini haber veriyor. Beyneye de isaaati mesh ve hasf ve qazf. Kıyametten önce mesholma yere batma ve taşlanma olur. Evet okuduğum her iki hadiste Elbani Rahimullah tasih etmiş. E, İbn Mace'de fiten e, babında ve babul husuf yani kasf olma babında kayıtlı yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, ya, hadiste geçtiğine göre şekil değiştirme ve taşlanma zındıklar ve kaderiye taifesinin başına gelecektir. Niteki İmam Ahmet Abdullah İbni Omar radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim diyor. İnnehu seyekûnu fi ümmeti meskû ve kaz ve huve fî zindîkiyye vel kaderiye buyuruyor ki Ümmetimin içerisinde şekil değiştirme ve taşlanma olacaktır. O durum zındıklar ve kaderiye taifesindedir. Yani bu şekil değiştirme ve taşlanma diyor aleyhissalatü vesselam zındıklar ve kaderiye yani kaderi inkar edenlere isabet edecektir. Yine bu hadis e, Ahmet İbn Hanbel'in müsnedinde kayıtlı ve bu müsnedi tahkik eden Ahmet Şakir isnadının sahih olduğunu söylemiştir. Ve yine Tirmizi'deki rivayette ise Aleyhisselatü Vesselam fi hadihil ummeh ev fi ummeti khasfun ev meshun ev kasfun fi ehlil kadar. Aleyhisselatü Vesselam bu ümmet içinde veya bu ümmetimde kaderiye taifesinde Yere batma, şekil değiştirme veya taşlanma olacaktır buyuruyor. Abdurrahman bin Suhar el-Abdi babasının şöyle dediğini söylemiştir. Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَائِلْ فَيُقَالْ مَنْ بَقِيَ مِنْ بَنِي فُلَانْ kabileler yere batırılmadıkça kıyamet kopmaz. Kabileler yere batırılmadıkça kıyamet kopmaz. Sonra şöyle denilir. Fulan oğullarından geriye kim kaldı? Dikkat ediyor musunuz? Bazı kabileler yere batırılmadıkça kıyamet e, kıyamet Kopmaz diyor aleyhissalatü vesselam ve diyor ki hatta öyle ki falanca kabileden, falan oğullarından geriye kim kaldı diye sorulur. Burada kabileler deyince onların Araplar olduğunu anladım diyor. Rivayet eden yani babasından rivayet eden şahıs diyor ki, ben diyor burada Arap'lardan, kabileler deyince Araplar olduğunu anladım. Çünkü Arap olmayanlar kendi köylerine nispet edilirler. Yani Araplar, e, Arap olmayanlar kendi köylerine nispet edilirlerdi. Araplar ise kabail yani kabileler olarak adlandırılırdı. Bu şekilde ifade edilirdi. Muhammed bin İbrahim Teymi'den şöyle dediği rivayet ediliyor. Bana Kaka bin Ebi Hadred'in hanımı Bukayra, Resulullah aleyhissalatü vesselam'in minber üzerindeyken şöyle dediğini işittiğini söylüyor. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. اِذَا سَمِعْتُمْ بِجَيْشِ قَدْ خُسِفَ بِهِ قَرِيبًا فَقَدْ saha السَّاعَةِ ve vesselam buyuruyor. Eğer yakında ordumun yere batırıldığını işitirseniz artık kıyamet yaklaştı demektir. Dikkat ediniz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların ordusunu bizzat kendi ordusunu kast ederek diyor ki eğer yakında ordumun yere batırıldığını işitirseniz Allahu Akbar, artık kıyamet yaklaştı demektir. Evet yine Elbani Rahimullah numarasıyla beraber hem es-sahihü jami'i cem cemii's-sağir'da hem silsiletü'l-ahadisi sahiha'da eee bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. İsnadı Ahmet e, Ahmedin Müsned'inde kayıtlı ve isnadı hasendir. Asrımızda önce doğu ve batıdaki bazı yerlerde yere batma olmuştur. İbn Hacer Fethul de bunu söylüyor. Diyor ki ne doğuda da batıda da yere batma olmuştur ve kendi dönemini kastederek. Zamanımızda ise yeryüzünün değişik yerlerinde çok sayıda yere batma olayı olmuştur. Yani günümüzde. Bu da şiddetli azaptan önce Allah'ın kullarına yaptığı bir uyarı ve korkutmadır. Bidatçı ve günahkarları cezalandırmasıdır. Ta ki insanlar ibret alsınlar. Rablerine dönsünler, kıyamet vaktinin yaklaştığını Allah'tan başka kaçıp sığınılan bir sığınağın olmadığını ve ancak O'na sığınılabileceğini bilsinler. Yani olur ki insanlar bu yere batırılmalardan, bu belalardan bir ibret alırlarda kendi hallerine çeki düzen verirler. Gerçekten insan öyledir. Hani onları bir gemiye bindirseniz diyor ya ayette ve her tarafı diyor dalgalar ka e kaplasa, kuşatsa hemen derler ki biz karaya ulaşırsak gerçekten Allah'a şirk koşmayacağız. Yani zor zamanda Allah'a sığınmak ancak kolay zamanda ise bunu unutmak, Allah'tan gafil kalmak ve gerçekten bu musibetlerin uğradığı bölgelerde insanların Allah, Allah dediklerini görürsünüz. Allah azza ve celle bizi gafletten uzak tutsun. Ve yine ee, az önce e, ifade ettik dedik ki hani hadiste geçtiği gibi üç tane hadis naklettik burada. Ee, Allah Resulü ve Sellem yani biliyor ki ümmetinden kaderi inkar edenler ortaya çıkacaktır. Zındıklardan haber veriyor ve diyor ki bu meshin yani e, suret değişiminin veya yere batırılmanın veya taşlanmanın onlar içerisinde olduğunu söylüyor. Ancak bunun dışında önceki haftalarda işlediğimiz derslerde ee, çalgı aletleri ve günahlarla e, ilgili de aynı durumların vuku bulacağını ifade etmiştik. Çalgı ehli ve içkici günah, günahkarlar yere batma, şekil değiştirme ve üzerlerine taş yağdırılmakla tehdit edilmişlerdir. Tirmizi, İmran bin Hüseyin radıyallahu anhten Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Fî hâzihil ümmeti khasfun ve meskun ve qaz. Bu ümmet içinde yere batma, şekil değiştirme ve taşlanma olacaktır buyuruyor. Bu ümmet içinde yere batma, şekil değiştirme ve taşlanma olacaktır. Müslümanlardan bir adam şöyle dedi. Ya Resulullah aleyhissalatü vesselam bu ne zaman olur? Aleyhissalatü vesselam ona şöyle cevap verdi. "İde zâhâretil qiyânu vel meâzif ve şûribetil khumur aleyhissalatü vesselam şarkıcı kızlar ve çalgı aletleri çoğalıp içkiler içildiği zaman. Peki ne olacak şarkıcı kızlar ve çalgı aletleri çoğalıp içki içildiği zaman? Yere batma, şekil değiştirme ve taşlanma olacaktır buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İbn-i Mace Ebu Malik Eş'ari radıyallahu anhten Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu haber veriyor. لا يشربنا ناس من أمة الخمرة يسمو يسمونها بغير, اس بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القرادة والخنافر. Allah Resulü buyuruyor ki benim ümmetimden bazı insanlar muhakkak içki içip ona adımdan başka isim takacaklar. Yani içkiyi içecekler, o e, içkiyi içenler bir de onu değişik isim takacaklar. Geçen e, haftalarda, önceki derslerde bunu ifade etmiştik ve demiştik ki hatta mesela e, efendime söyleyeyim değişik isimlerle, değişik Şeylerle mesela kuvvet bitkisi ve benzeri isimler takacaklarını söylemiştik. Onların baş uçlarında çalgılar çalınacak. Yani bunlar ismini değiştirerek içki içecekler ve onların baş uçlarında çalgılar çalınacak ve şarkıcı kadınlar şarkı türkü söyleyecekler. Allah onları yere batıracak ve onları maymunlar ve domuzlar şekline çevirecektir. İbn Mace'nin fiten babu'l ukubet yani e, ukubetler akıbetler babında geçiyor fitneler babında hadis sahihtir yine e, sahih cemiyun sahirde kayıtlıdır dolayısıyla kimisi yani ma maalesef bazıları batıl bir şerh yapıyorlar bu hadise ve diyorlar ki yani bu domuza çevrilme veya maymun olma diyorlar. Yani bu e, kalben olacak bir şeydir diyorlar. Yani gerçekte diyorlar. Siziyken bu olmayacaktır. Ancak öyle değildir inşallah. Birazdan buna değineceğiz. E, hatta e, bu şu an tabiri caizse günümüzde bar ve af buyurun pavyonlar böyle böyle lanse ediliyor. Yani böyle e, o tarz bir şey. Hani oralarda şarkıçlık kadınlar başlarında dönüyorlar veya onlar içki içiyorlar. Hatta insanlar evlerine taşımıştır bu e, eğlence kültürünü maalesef. Kimi taklit ediyorlarsa yani aynen batılıları taklit ederek hatta yakın dönemde e, yılbaşı var, yılbaşı denilen illet var. O günde maalesef İslam aleminin büyük bir çoğunluğu aynen Hristiyanların ehli kitabın yaptığını yapacak. Onlar gibi eğlenecek, başlarında şarkıcı kadınlar dönecek. Hatta o güne has af buyurun dans sözler çıkacaklar insanların evlerine, insanların televizyonlarına, meydanlara. Neyse yani. Maalesef günümüzde müziği helal sayan oldukça oldukça ciddi bir kesim var. Ee, böyle onlar kendilerine göre ezgiler yapıyorlar. Kendilerine göre ilahiler yapıyorlar. Kendilerine göre kasideler yapıyorlar. Ve bu sözleri aktarırken yani bu dizeleri söylerken de efendim sözde bir ibadet aşkıyla veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı öven veya Allah'a çağıran şeyler olduğunu söylüyorlar. Halbuki bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve onun ashabında görülmemiş şeylerdir. Bil akis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların kıyamet alametlerinden olduğunu ve hatta bunların azap sebebi olduğunu zikretmiştir. Ve bununla ilgili oldukça fazla nas mevcuttur. İmam Elbani Rahimullah bir risalesi var İslam'da çalgı aletleri diye. Orada hem reddiyeler vermiştir. Yani reddiye verirken biliyorsunuz İbni Hazm'a dayandırırlar. İbni Hazm öyle söylemiyor. Yani çalgıda şey, eşyada mübahalılık esastır mantığıyla bazı hadisleri zayıf sayıyor ve kendine göre bir tevil yapıyor. Ancak bir yanılgı içerisinde ancak çağdaş kabul edeceğimiz Muhammed Gazali ve buna benzer e, ihvan çizgisindeki Müslümanlar e, bunlar aynen e, müziği e, helal sayıyorlar meşru sayıyorlar ve hatta İmam Elbani Rahimullah diyor ki o dönemlerde diyor, e, İhvan'ın bir dergisi vardı. Ben onlara bir reddiye yazdım müzikle ilgili ve dergiye gönderdim yayınlamaları için. Ancak diyor onlar bunu yayınlamadılar. Onlar benim bu reddiyemi yani müziğin helal olduğunu iddia etmeleriyle alakalı reddiyemi yayınlamadıkları için ben de kendimi böyle bir risale yazma zorunda hissettim. Hatta e, Muhammed Gazali Öyle batıl bir tevil yapıyor, öyle batıl bir yorum yapıyor ki, diyor ki yani Demir hadiste geçtiği gibi eğer diyor içki, müzik ne zaman haram olur diyor. Çalgıcı kadınlar veya oynayan kadınlar olursa, içki de olursa, müzik olursa hadiste geçen diyor bunların bütününün beraber olması haramdır diyor. Yoksa diyor müziğin tek başına olması değil bu da gerçekten batıl, haktan oldukça uzak bir yorumdur. Bununla ilgili biz bu şekil gerçekliğinin hem şeklen yani fiziken hem de manen olduğunu kabul ediyoruz. İbn-i Rahimullah Allah Subhanahu ve Taala'nın Bakara Suresi 265. ayetinde وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ عَتَّدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَ لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَسْبًا yani içinizden cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesiniz. Yani sebdehli ile ilgili biliyorsunuz Bakara 65. ayet var. Bu ayeti ayette Allah Azze ve Celle diyor ki biz azgınlığınızdan ötürü cumartesi ile ilgili azgınlığınızdan ötürü aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesiniz biliyorsunuz bu e, İsrailoğulları kendi nebilerine dediler ki Allah'a söyle Allah Azza ve Celle bizim için bir tatil günü ilan etsin ve bu tatil günü e, cumartesi günü oldu onlar için Rabbimiz böyle takdir etti ancak onlar balıkçılıkla geçinen kimselerdi e, cumartesi günü Allah Azza ve Celle onlara avlanma yasağı getirdi Cumartesi olduğunda Neredeyse balıklar karaya vuruyordu Öylesine onları cezbediyordu Ne yaptılar? Hemen hile yapmaya Haşa Allah'ı kandırmaya çalıştılar Kendilerini aldattılar aslında Cuma gününden ağlarını serdiler Ve Cumartesi günü sanki av yapmıyorlarmış gibi Ve cumartesi günü Bitince de pazar günü bu ağları Topladılar Allah Azze ve Celle de bundan ötürü aşağılık maymunlar olun dediklerinizi dediklerimizi elbette bilir, bilmektesiniz. Yani bu ümmete hatırlatıyor diyor ki ne, siz biliyorsunuz biz kimler için aşağılık maymunlar olmalarına e, olmalarını emrettik. İşte İbn Kesir rahmullah bununla ilgili şekil değişikliğinin sadece manevi değişiklik değil, gerçek değişiklik olarak tefsir etmiştir. Tercih edilen görüş budur. İbni Abbas rahimullah, ve, e, anh, ve diğer tefsir imamlarının görüşü de budur. Mücahit Ebu'l-Aliye ve Katede rahimullah ise şekil değişikliğinin manevi olduğunu ve onların kalplerinin maymunlaştığını yoksa kendilerinin maymun olmadığını söylemişlerdir. Allah en iyisini bilendir. İbni Hacer, İbn-i Arabi'den iki görüşü de nakletmiş, şekil değişikliğinin gerçekten olduğunu tercih etmiştir. Reşit Rıza ise tesirinde ikinci görüşü tercih etmiştir ki o değişikliğin ahlaki olduğunu söylemiştir. i̇bn Kesir, mücahidden gelen görüşün uzak bir görüş olduğunu öyle bildirmiştir. Ve diyor ki i̇bn Kesir, bu garip bir söz ve hem de buradaki ayetin ve hem de hadislerin geliş siyakına terstir. i̇bn Kesir alimlerin sözlerini naklettikten sonra şöyle söylüyor son olarak. Bundan kasıt, alimlerin değişikliğinin şekli değil, manevi olduğuna dair mücahidin bir görüşünün tersine olan açıklamalarını nakletmektir. Sahih olanın değişikliğin manevi ve şekli olduğudur. Yani her iki şekilde olmuştur. Eğer şekil değişikliği manevi olma ihtimali taşıyorsa, birçok günah, sahibinin kalpleri değişikliğe uğramış, helal ile haramı, iyi ile kötüyü ayırt edemez hale gelmiştir. Yani i̇bn Kesir Rahimullah diyor ki, eğer siz diyor, günah işlemekten kastın e, manevi bir değişiklik, yani kalplerdeki bir değişiklik olduğuna inanıyorsanız, o zaman diyor, her günah işleyenin kalbinin değişmesi ve helal ile haramı, iyi ile kötüyü ayırt edemez bir hale gelmiş olması gerekir. Onların bu hali aynı domuz ve maymunlara benzer. Allah Subhanahu wa Taala bizleri her türlü kötü değişikliğe uğramaktan korusun. Resulullah ve Vesselam'ın bize haber verdiği bu şekil değişikliği ister manevi ister şekli olsun gerçekleşecektir. Yani burada kalplerin de maymunların kalplerine döneceği, yani kalplerin de değişeceği, domuzların kalpleri gibi olacağı, yani hiçbir şeyi fehm ancak bununla beraber kendisinin de bizzat yani şeklende değişiklik olduğu kanaatini taşıyor i̇bn Kesir. Tabi bundan farklı düşünen alimler de var. Allah en iyisini bilendir. Bu kıyamet alametlerinden bir diğeri de ihlaslı insanların azalmasıdır. İhlaslı insanların azalması. Evet. Ses yok mu? Ses var mı arkadaşlar? Evet devam ediyorum inşallah. Evet ihlaslı insanların azalması. Yani bundan kasıt İhlaslı ve iyi insanların azalması, kötü insanların çoğalmasıdır. Öyle ki öyle ki en sonunda kötü insanlardan başkası kalmayacaktır. Kötü insanlardan başkası kalmayacaktır. İşte bu kötü insanların kalmaması yani kıyametin üzerine kopacağı kimselerdir. Abdullah İbn Hamdan rivayet edilen hadiste Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. La takumu's saatu hatta ya'khudallah şeriyetehu min ehli'l-ard. Fiyebqa fiha ajajetun la ya'rifun ma'rufa wa la yunkirun munkara Allah hayır sahibi dindar insanlarını dünya sakinleri arasından almadıkça kıyamet kopmaz Dindar insanlarını dünya sakinleri arasından almadıkça kıyamet kopmaz Öyle ki geriye iyiliği bilmeyen ve kötülüğe engel olmayan hayırsız insanlar kalacaktır. Yani Allah Azze ve Celle hayır sahibi dindar insanları ruhu, ruhlarını kabz ederek biliyorsunuz başka hadislerde onlara bir latif bir yel göndererek ruhlarını kabz edecek. Geriye iyiliği bilmeyen La ya'rifun el-ma'ruf yani marufu bilmeyen ve la yunkirun munkara ve hiçbir kötülüğe engel olmayan hayırsız insanlar kalır. Allah subhanahu ve taala Allah subhanahu ve taala hayır sahibi dindar insanları alır ve geriye insanların en düşük karakterli, en rezil ve en hayırsızları kalır. Bu da ilmin ortadan kalktığı ve insanların ilimsizce fetva veren cahilleri baş tacı edindiklerinde olur. Dikkat ediniz, en rezil, en hayırsız, en düşük karakterli ve ilmin ortadan kalktığı ilimsizce fetva veren cahilleri baş tacı edindiklerinde olur ki günümüzde bu örnekleri görmekteyiz. Amr bin Şuayb babasından o da dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يغربلون فيه غربلة يبقى منهم خسلات قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه Şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam İnsanlar üzerine bir zaman gelir ki kalburdan elenerek geçirilirler. Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zaman gelecek ki insanlar kalburdan elenerek geçirilecekler. Geriye onların adi ve kötüleri kalır. Yani elenip gidenler temiz olanlar ruhları kabz edilecek olanlar Geriye kalan adi ve kötüler verdikleri sözler ve emanetler bozulur. Anlaşmazlığa düşerler ve böyle olurlar. Parmaklarını birbirine kenetledi. Allahu Teala ve Sellem ve böyle olurken olurlar derken parmaklarını birbirine kenetledi. Ey yani onlar birbirlerine girerler. İyi insanların yok olması ancak günahların arttığı, iyiliğin emredilmeyip kötülüğün yasaklanmadığı bir zamanda olur. Dikkat ederseniz, arkadaşlar günümüzde kötülük gerçekten artmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam az önce okuduğumuz bir hadis vardı. Ümmüne Aişe radıyallahu anh demişti ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu yere batırılmalar, salih kimseler içimizde olduğu halde mi olacak? Allahü Teala ve Selam. N'am. Evet dedi. Ve izâ zâhara fuhş, ve vesalem ancak kötülükler ortaya çıktığı zaman, zuhur ettiği zaman bugün sokakların emniyeti kalmamıştır. Bugün neslin emniyeti kalmamıştır. Bugün aklın emniyeti kalmamıştır. Bugün eğer emri bil ma'ruf nehi anil münker vazifesini yerine getirmezsek gerçekten Allah Azza ve Celle'nin emrini beklemek gerekmektedir. Yani gerçekten günümüzde cahillerin ortaya çıktığı, kötülerin ve kötülüklerin arttığı, iyilerin azaldığını görmekteyiz. Ancak öyle görünüyor ki kıyamet kötü insanların üzerine kopacağından bu kötü insanlara doğru veya iyi insanların azılma, e, azalması e, süreci uzun bir zamandır başlamıştır. Allah sallallahu ve sellem bunu çok önceleri haber verdi ve bu hal devam etmektedir. Dolayısıyla emri bil maruf nehyanil münkerin terk edilmesi bizden önceki ümmetlerde olduğu gibi bir helak sebebidir, bir azap sebebidir. İşte biz de cahillerin baş tacı edildiği, aslında Kur'an ve sünnete çok yabancı insanların Kur'an ve sünnet adına konuştuğunu, insanlara dinde önderlik yaptıklarını, hatta bunların bidatçı, hatta sapık olduğunu çok iyi bilmekteyiz. İnsanlar bir kötülük gördüklerinde onu değiştirmezlerse fesat çoğalır. Bunun neticesinde Allah Subhanahu ve teala tarafından bir azap geldi mi o toplumda bulunan iyi ve kötü herkesi kapsar. Nitekim bir hadiste geldiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e içimizde iyi insanlar olduğu halde biz helak olur muyuz? Az önce söylediğimiz gibi Ümmüne Ayşe radıyallahu anh bu soruyu soruyor. A veem evet eğer kötülük ortaya şukars çıkarsa buyurdu ve ile ve heral yani kötülük zuhur ettiği zaman ortaya çıktığı zaman. Dolayısıyla kötülüğe engel o olunmazsa bu kötülük ortaya çıkar ve yayılır insanlar artık meşru sayıyorlar, sokakta yaptıkları günahları meşru sayıyorlar. Efendime söyleyeyim, her ev yaptığı yani yaşam tarzını meşru sayıyor. Helal harama bakmıyor. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hatta ondan önce ondan önce biliyorsunuz Allah azze ve celle siz ortaya çıkartılmış iyiliği emreden kötülüğü, kötülükten nehyeden en hayırlı ümmetsiniz. Ayetini hatırlayınız. Ve Allah resulü aleyhissalatü vesselam şöyle emrediyor. Men rahemin komun karanfil Sizden birisi bir kötülük gördüğünde bunu eliyle düzeltsin Fəinlem yastatya. Eğer buna gücü yetmezse, fəbili seni. O zaman bunu diliyle düzeltsin yani engellesin. Fəinlem yastatya. Eğer buna da gücü yetmezse, kalbi, o zaman kalbi ile bu duruma bu etsin Bundan nefret etsin. Zalike ad'aful iman. İşte bu da imanın en zayıfıdır. Yani kalben buğz etmezse o zaman imanın varlığından söz edilebilir mi? Allahu Ekber. Dolayısıyla Allah Azza ve Celle'nin sadece kötüler yeryüzünde kaldığı bu kıyametin üzerine kopacağı kimselerdir. Dolayısıyla yeryüzünde yaşadığımız şu şartlarda, şu kötülüklerin Fuhşiyatın arttığı şu dönemde e, emri bil ma'rufne ya'anil münker e, müessesesini e, ikame etmeli ve bunun için çalışmalı. Efendime söyleyeyim kötülüğe razı olunmamalı. Hatta biliyorsunuz bir hadiste Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyurmuyor mu? Diyor ki Allah Azza ve Celle kullarını affedecektir. Ancak kötülüğü açıkça iş, işleyenler müstesna. Yani günahı, münkeri açıkça işleyenler müstesna. Bugün gerçekten insanlar açıkça ve alenen günah işlemektedirler. Bu da işin en tehlikeli kısmıdır. Halbuki Allah Azze ve Celle fetubu illallahi cemi'e Allah'a hep beraber toptan tövbe ediniz buyururken onlar topluca günah için birleşiyorlar, günah için bir araya geliyorlar. Birisi bir parti yapıyor, insanlara diyor ki geliniz ben buraya isyan edeceğim, benim bu isyanımda ortak olunuz, benim bu isyanımda yanımda olunuz. Bir düğün yapıyor, aynı şekilde insanlara diyor ki geliniz ortak olunuz. Ve böylelikle ifsat ve kötülük her yerde yayılmaktadır. Onlar alenen yaptıkları bu, fesatlarına karşılık Müslümanlar da var güçleriyle emri bil maruf nehy-hanil münkeri yerine getirmeleri gerekiyor. Ve yine kıyamet alametlerinden bir diğeri de düşük dereceli insanların yüksek makamlara gelmesidir düşük dereceli insanların yüksek makamlara gelmesi hayırlı insanların üzerinde yüksek makamlara gelmesi yani düşük insanların hayırlı insanlardan daha önde yüksek makamlara gelmesi ve buraları tekelinde bulundurması böylece toplumun yönetimi düşük dereceli toplumun yönetimi düşük dereceli Rezil ve hayırsız insanların eline geçer. Bunun sonucunda da gerçekler tersine döner ve durumlar değişir. Nitekim günümüzde buna şahit olunmaktadır. İnsanların başındaki idarecileri hayrı ve ilmi az kişiler olarak görmekteyiz. Aslında insanların idaresinde dindar ve Allah'tan korkan insanların diğerlerine nazaran öncelenmesi gerekir. Çünkü Kur'an'da da Kur'an'da da insanların en hayırlısının dindar ve takva sahipleri oldukları şu ayette belirtilmiştir. İnne ekremakum indallahi etkakum. Allah katında en değerli olanınız ondan en çok korkanınızdır. Allah azze ve celle Hucurat Suresi 13. ayette Allah katında en değerli olanınız ondan en çok korkanımızdır buyuruyor. Dolayısıyla bugün tercih sebebi makam ve mevkilere tercih, e, getirilecek kimseler meziyetlerine bakıldığında o efendim onların e, üstün özellik aranırken gerçekten Allah'tan korkmalarına efendim e, ne kadar İlim, ilimleriyle amel ettiklerine ne kadar istikamet, olduklar, e, istikamet üzere olduklarına bakılmamaktadır. Neye bakılmaktadır? Ne kadar hırsız olduğuna bakılmaktadır. Ne kadar adamı olduğuna bakılmaktadır. Yani bunun arkasında ne kadar adam var? Böyle cehalet üzerine toplanmış ve birleşmiş insanlar böylelikle başlarına idareciler seçiyorlar ve hatta bu idarecileri Fısk ve fujur içerisinde, kimisi küfür içerisinde, kimisi şirk halin üzerinde ve buna benzer. Halbuki biz bu ümmetin şerefli selefine baktığımız zaman gerçekten onlar Ebu Bekir radıyallahu anh'ı halife seçtiklerinde, başlarına yönetici seçtiklerinde Ebu Bekir radıyallahu anh'ı Allah'tan korkmasıyla ilgili seçtiler. Ömer radıyallahu anh'ı bu sebeple seçtiler. Osman radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh ve diğer e, Müslümanlara liderlik eden bu ümmetin selefi gerçekten Allah katında değerli olanı kendileri katında da değerli saydılar. Ancak bugün değer ölçüsü değişmiştir. Bugün değer ölçüsü paradır, maldır, mülktür, adam sayısıdır, e, aşiretidir, e, çoğunluğudur gücüdür ve benzeri şeylerdir. Bütün bunlardan, yani bize faydası olmayacak bu batıl yollardan Allah'a sığınıyoruz. İşte bu sebeple Resulullah aleyhisselatü vesselam, vilayetlere ve insanların işlerine ancak insanlar içinde en takvalı ve bilgili olanları seçerdi. Yine kendisinden sonra gelen halifeleri de bu yolu takip etmişlerdi. Bunun örnekleri oldukça fazladır. Buhari, Huzeyfe radıyallahu ten yaptığı rivayette, Resulullah aleyhissalatü vesselam, Necran halkına, elbette size gerçekten emin olan bir kişi göndereceğim demiş, sahabeden her biri, o kişinin kendisi olmasını bekledikleri sırada, Resulullah aleyhissalatü vesselam, Ebu Ubeyde, radıyallahu anh'i göndermişti. Yani Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh, ümmetin emini ismini almıştır biliyorsunuz. Şu hadislerde düşük insanların yüksek makama gelmesinin kıyamet alametlerinden olduğu belirtilmektedir. i̇mam Ahmed, Ahmet rahimullah, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah vesselam'in şöyle dediğini rivayet etmektedir. إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرّ. Ruwaybidadı qila ve mer Ruwaybidad ve men Ruwaybida qala e as-safih e, yetekellamu fi emri al muhakkak insanlar üzerine aldatıcı yıllar gelecektir buyuruyor Aişe vesale O zaman da yalancı doğru sözlü ve doğru sözlü de yalancı sayılır. Yani üzerinize aldatıcı seneler gelecek. O zamandaki insanlar, insanların içerisinde yalancı olanlar doğru sözlü ve doğru sözlü de yalancı sayılacaktır. Hain kişi emin, emin kişi de hain sayılacaktır. Ve Rüveybızlar konuşurlar diyor Aleyhisselatü Vesselam. Rüveybızlar konuşurlar. Ar-Rubayda dediği. Rubaybızlar kimdir diye sordular. Aleyhisselatü Vesselam insanların idaresi hakkında konuşan hakir kişidir dedi. İnsanların idaresi e, hakkında konuşan hakir kişidir dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Ahmet Şakir isnadının hasen olduğunu söylemiştir. İbn-i Kesir de senedinin cehid olduğunu ifade etmiştir bu hadisin. Yine meşhur olarak bildiğimiz Cibril hadisinde şöyle geçmektedir. وَلَكِنْ Ve سَوْحَدِّثُكَ عَنْ اَشْرَاتِهَا وَاِذَا كَانَتِ الْعُرَةُ الْحُفَةُ رُؤُسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ اَشْرَاتِهَا Cebrail hani Cebrail Aleyhisselam Aişe bana kıyametin saatini haber ver dediğinde Aişe ben ancak sana onun alametlerini haber veririm dedi ve bunlardan bir tanesi de sana onun alametlerinden haber vereyim çıplak yalın ayaklı kişiler insanların yöneticileri olursa işte bu kıyametin alametlerindendir buyurdu Aleyhisselam. Ve yine Anna Radiyallahu Resuluhu celle şöyle söylediğini haber vermiştir. Min ashratis <gülüyor> saati en yegliba ala dunya Luka ibn Luka. Fehayrul nasi yevme idin mu'minu beyne kerimayn. Aleyhisselam <vesselam> şöyle buyuruyor. <gülüyor> Ahmak oğlu ahmakların dünyaya hakim olmaları kıyamet alametlerindendir ahmak oğlu ahmakların dünyaya hakim olmaları kıyamet alametlerindendir. O gün insanların en hayırlısı imanlı ana baba arasındaki mümin kişidir. Buhari'de ise şöyle bir rivayet var: İze usnidel emru ile gayri ehli fentezir es eğer işi İş ehil olmayana verilirse, kıyametin kopmasını bekle. Biliyorsunuz ayette diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ en اَنْ emanete الْاَمَانَةَ اِلَى Allah size emaneti ehline vermenizi emreder. Nisa 58. ayette. Yani, ne iş olursa olsun, hangi iş her işte emanettir, her yapılan emanettir, her makam emanettir her iş sorumluluktur. Dolayısıyla ehline verilmesi. Aysel ve diyor. İzâ. Usnidel emru ile gayri ehli. Gayri ehli. Yani ehli olmayana işin verildiğini gördüğünde. Fanta ziris sa'a. O zaman sen kıyametin kopmasını bekle. Arkadaşlar aynen günümüzü anlatıyorum. Aynen günümüzü anlatıyorum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle dediği rivayet ediliyor. Şunlar kıyamet alametlerindendir. Tuhut'un vaule üstün olması. Ey Abdullah İbni Mes'ud, sen de Habibim Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle işitmedin mi? Abdullah İbni Mes'ud, evet, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki biz Tuhut nedir diye sorduk. Aleyhisselatü Vesselam'e. Hani demin dedik ya, kıyamet alametlerindendir Tuhut ve vaulun vaule üstün olması. Tuhut'un vaule üstün olması. Diyorlar ki biz Aleyhisselatü Vesselam'e sorduk tuhut nedir? Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Erkeklerin alçakları ve hayırlı dindar insanların üstüne geçirilen günahkar ev halkıdır. Erkeklerin alçakları ve hayırlı dindar insanların üstüne geçirilen günahkar ev halkıdır. Vaul hayırlı ev halkıdır. Yani hayırsızın Hayırlıya, galibe çalması. Aynı evde olsalar bile ona üstün gelmesi. İmam Ahmet Rahimullah, Ebu Hureyre Radiyallahu Aleyhi Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. La tezhebu dünya hatta tasiyye li lükâ <gülüyor> ibni lükâ. Dünya ahmak oğlu ahmakların olmadıkça ortadan kalkmaz. Yani dünya yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş öyle kimselerin eline gele, geçecek ki, ki şu an yoğun bir şekilde bu örnekleri görüyoruz. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dünyanın ortadan kalkması ahmak oğlu ahmak oğlu ahmakların eline geçmesidir. Yani tamamında ahmaklar. Bütün coğrafyasında ahmaklar. E zaten az önceki hadis de buna işaret etmiyor muydu? Hani iyilerin ölmesi ve sadece dünyada şerrilerin kalması, ve bu şerrilerin de başlarına cahil kimseleri getirmesi, yani ahmakları getirmesi, yani düşük seviyeli insanları getirmesi, kendisinde hiçbir hayır olmamış kimseleri getirmesi. İşte görüyorsunuz hemen yanı başımızda Suriye'de yüzde sekseni Müslüman olan bir ülkeye yüzde on Nusayrilerin hakim olması Beşşar Fessad yönetiminin o Müslümanların kanını nasıl döktüğünü ve aynen bu hadiste belirtildiği gibi Ahmak oğlu Ahmak'ın Müslümanlara nasıl zulmettiğini nasıl hepimiz görmekteyiz. Ve gerçekten bütün Müslümanlar, bütün coğrafyadaki Müslümanlara dua etsinler. Özellikle Suriye halkına, Suriye'deki Müslümanlara dua etsinler. Allahümme kâhhir adâene ve adâed-dîn. Allahümme insiril-İslâm vel-Muslimîn. Allahümme insir, insir cüyüşel-İslâm vel-Muslimîn. Diyerek ve kâhhir adâene ve adâeke beşer esad diyerek secdelerimizde selamdan önce ve duaların makbul olduğu zamanlarda Müslümanların muzaffer olması için böyle ahmakları kahru perişan etmek için Allah'tan yardım dilemek gerekiyor. Allah için Müslümanlara dua etmek gerekiyor. Ve Müslümanların başına bugün bu topraklarda ne geliyorsa tüm coğrafyalarda gerçekten bu ahmak oğlu ahmaklar yüzünden gelmektedir. İmam Ahmet Rahimullah Huzeyfe Radıyallahu anh'ten Resulullah ve Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّ يَكُونَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَاعُ بُنُ اللُّكَاعُ Ahmak oğlu ahmaklar dünyanın en mutlu insanları olmadıkça kıyamet kopmaz. Yani onlar istediği olmadıkça, onlar dünyanın mutluları olmadıkça. Niçin? Çünkü onlar dünya ehlidir. Onlar dünya saadetini istediler. Allah Azze ve Celle onları mutlu kılacak ve dünyayı başlarına geçirecektir. Dolayısıyla hak ile batılın mücadelesi devam edecek. Ve bu devam ettiği sürece de kıyamet kopmayacak. Ancak bu mücadele biter. Yine saadet dolu günler gelir. Ve derken bu tekrar tersine döner. Yani saadet dolu günlerden kastımız İsa Aleyhisselam'ın gelmesi. Efendim ee, onun Nuzulu ve Mehdi Aleyhisselam'ın e, Müslümanlara öncülük etmesi ve benzeri bunlar biliyorsunuz hadislerde haber veriliyor. Ve bundan sonra dünya ehline bırakılacak. Kendi ehline bırakıla, bırakı, bırakılacak. Dolayısıyla bir Müslüman talibul cenne ise yani cenneti istiyorsa o halde dünyaya az önce ifade ettiğimiz hani e, dünya, e, Allah Resulü ve ümmeti için korktuğu dünyanın hazinelerini bu ümmete açması veya e, Allah Resulü ve işte Fars'ın yani İran'ın, Rum'un size açılmasıyla haliniz nice olur demesi, bizler için korkması, işte ha, bizim burada duruşumuz dünyaya itibar etmememizdir. Aynı şekilde Demir Suriye'deki, Mücadelede ve bu ahmak oğlu ahmaklardan bahsettim. Maalesef günümüzde de kendilerini İslamcı ad ve benim tabirimle ben bunlara şünni diyorum. Şünni yani şünni yani ne şii ne sünni. Sünni gibi görünüyor aslında şii propagandası yapıyor. Aha bu insanlar oradaki mücadeleyi sulandırmaya ve adına direniş ekseni dedikleri. İşte efendim bundan kasıtları Lübnan'dır, Hizbullah'tır veyahut e, İran'dır ve şu an Şii'leşen Irak'tır vesaire. Bu ve benzeri e, Filistin'in içine katarak sözde bir direniş ekseninden bahsediyorlar. Ben anlamıyorum. Gazze esaret altındayken, Filistin esaret altındayken neyin direnişi veya hangi direniş ekseninden bahsediyorlar. Kala kala ehli kıble bile olmayan bir nusayiri mi e, direniş eksenini temsil ediyor bugün? Gerçekten bu insanlar Allah'a nasıl hesap verecekler doğrusu hayret ediyorum. Yine Buhari Rahimullah ve Müslim Rahimullah'ın, Muzeyfer Aleyhisselatü Vesselam'dan e, emanetin kaldırılmasıyla ilgili Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bir rivayet yapıyorlar. Şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Hatta yukale, hatta yukale lirracul ma" ajlde, ma azrfa, ma aqlde, vma fi qalbi mizqalup hbbe min xardal min iman. Kişi için diyor Ali Satt Kişi için. Yani racul. Kişi için. Ne kahraman, ne zarif, ne akıllı adam denilir. Fakat o kişinin kalbinde hardal tanesi kadar iman yoktur buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari'nin rikak ya da babur ı raf'il emâne iman bâb-ı raf'il babında geçmektedir. Evet. İşte bu çağımızdaki Müslümanlar arasındaki gerçek budur. Birileri için ne akıllı, ne ahlaklı denerek en güzel sıfatlarla nitelenirler. O kişi ise en fasık, en günahkar, dindarlığı ve emaneti en az olandır. Belki de Müslümanların düşmanıdır ve İslamiyet'i bozmaya çalışıyor olabilir. Allah bizi bu kişilerin şerrinden korusun. Baştaki İlk hadiste de geçtiği için arkadaşlar biliyorsunuz. Demiştim ki sadece tanıdıklara selam verilmesi inşallah sözü uzatmadan buna da bir cevap vereceğim. Yani bu hadisi de inşallah ifade edeyim ondan sonra son nok noktayı koyayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Mesud radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki İnne min eşratis saati en يسلم الرجل على Ala Rəzül, la yuslum ələ ilə lilmərife, ilə lilmərife. Alısaat Şöyle buyuruyor: Muhakkak ki, kıyamet alametlerinden birisi kişinin başkasına sadece tanıdığı için selam vermesidir. Yine müsnette geçen başka bir rivayette ise: Inne beyneye de ise ati Muhakkak ki, kıyametten önce sadece tanıdıklara selam vermek vardır buyuruyor Allah Resulü Sallallahu ve Yine Allah Resulü Sallallahu ve Sellem şöyle buyuruyor. La tadkhulu'l cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tuhibbu Awla edullukum ala şey'e iza fe'altumuhu tahabbaytum Efşus efşü's selame betweenkum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size söyleyeyim mi selamı aranızda yayınız gerçekten bu hadis Müslim'de rivayet edilmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gerçekten günümüzde Oldukça rastlanılan bir şey bu. İnsanlar yalnızca tanıdığına selam vermekte. Oysa bu sünnete ters bir davranıştır. Allah Resulü ve Vesselam tanıdık ve tanımadık herkese selam vermeyi emretmiştir. Bu Müslümanlar arasında sevgi ve muhabbetin artmasının sebebidir. Az önce hadiste ifade edildiği gibi siz diyor Aleyhisselatü Vesselam Cennete giremezsiniz. Niçin? Birbirinizi iman etmedikçe. Nasıl iman edeceğiz? Birbirinizi severek. Peki birbirinizi sevmenize sebep olacak bir şey size söyleyeyim mi? O da aranıza selamı yayınız. Arkadaşlar bugün belki birilerine cahil deyip selam vermiyoruz. Kimine bid'atçı deyip selam vermiyoruz. Ama işin doğrusu kişi masiyet halinde değilse, kişi masiyet halinde değilse, kişi o an günah işlemiyorsa ve Müslümansa ona selam verilmesidir. Bu sevginin artmasına sebep olur. Çünkü Aleyhisselam bunu böylelikle haber vermiştir ve hatta Yahudiler iki şeyinizi çok kıskanır buyuruyor Aleyhisselam. Bunlardan bir tanesi namazda amin demeniz yani hani imam imam velal dalin dediğinde maalesef bu sünneti de terk etmiş cemaatten çık çıkmıyor. Amin denmesi, Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz kimin amin demesi, meleklerin amin demesine denk gelirse onun günahları bağışlanır diye buyuruyor. Ee, Yahudiler bunu çok kıskanırlar çünkü böyle bir sanki gövde gösterisidir bu, sanki o an böyle bir andın yükselmesidir. Ee, dolayısıyla Yahudiler bunu kıskanır. İkinci kıskandıkları şey ise aramızda selamdır. Hangi renkten olursa olsun, hangi dünyada, dünyada hangi dilde olursa olsun Müslümanların, parolasıdır. Adam geliyor hiçbir şey bilmiyor ama diyor ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Siz hemen biliyorsunuz ki o kişi Müslümandır. Dolayısıyla özellikle akrabaya yakın komşuya veya yolda rastlanılan kimselere selam vermek Allah Resulü Aleyküm'ün tavsiye ettiği bir şeydir. Ve sadece tanıdıklara selam verilmesi kıyamet alametlerinden Allah Resulü Aleyküm haber vermiştir. Ee, biz Mesela e, gerçekten böyle çok günahkar veya çok böyle fasık adamlara selam vermemiz hasebiyle bize bir sevgi beslediklerini görüyoruz. Eğer katı ve sert durursanız onların sizden uzaklaştığını görürsünüz. Yani ya da e, sizi beğendikler, kendinizi beğendiğinizi e, düşünürler. Olumsuz bir imaj vermemek için Allah Resulü Sallallahu Aleyhi selamı ve güler yüzü mümine layık görmüştür. Hatta bir hadiste ve vesselam şöyle buyuruyor La tehkiremne minel ma'rufi şey'en İyilikten Hiçbir şeyi küçümseme Ve lew en telka Akaka bi vachin taliq Hatta bu Müslüman kardeşinin yüzüne Tebessüm etmek Olsa dahi Müslüman kardeşinin yüzüne Tebessüm Etmek olsa dahi Dolayısıyla bir Müslüman fiziken bile davetçi olmalıdır. Yüzündeki tebessümle de davetçi olmalıdır. Dilinin tatlılığıyla tebessü, e, efendim davetçi olmalıdır. Allah azze ve celle sadece tanıdığa selam vermeyi değil, tanıdık tanımadık herkese selam verilmesi. Zaten adam gayrimüslimse, biliyorsunuz onlarla nasıl selam verileceğini veyahut onlarla ilişkilerin nasıl olması gerektiğini zaten bilmektesiniz ee, inşallah ben sözün sonunu selam ettim selam olan Allah'a sizleri teslim ediyorum Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun ve ahiri da'vane inelhamdülillahi rabbil alemin ve Allahu alem ve sallallahu ala nebina muhammedin ve ala alihi muhammed subhaneke bihamdik